لا اله إلا أنت أنت الآخر فليس بعدك الشيء لا اله إلا أنت أنت الظاهر فليس فوقك الشيء لا اله إلا أنت أنت الباطن فليس دونك الشيء لا اله إلا أنت أنت الحي القيوم الذي لا يموت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 Uzak kalmak için en büyük musibeti anlatacağız inşallah. Yani bütün bu dertlerden biraz unutabilmek için hadisi şerifte geldiği gibi İbni Abbas'dan rivayet edildiği gibi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "Kare Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, ıza bir musibetin içinizden birine bir felaket ulaştığı zaman ne yapsın? Felievkur musibete bi. Ne yapsın?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 hayatındayken çıkartıldı. Hiçbir peygamber ömründe hayatında Allah'ın huzuruna, midök gökyüzüne çıkartılmadı. Ancak bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve kendisine tevhidle emrolundu. Aleyhissalatu vesselam insanlara kulû lâ ilâhe illallah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 etmiş olalım ve bunu Allah azze ve celle Kur'an-ı Keriminde ibretli olduğunu söylerken Ehlil kitapdan örnek veriyor. Maide suresinin e, a, e, ayetinde 5. ayette geçtiği gibi Allah azze ve celle buyuruyor. Ve iza semy'u ma anzel ila Rasul. Tera ayyunuhum tafidu min al dami mimm'a arafu min al hag. Yikulun amanna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 ve o insanlar peygamberiyle indirilen olan vahyi işittikleri zaman onların gözlerinden yaş görürsün. Ama bugün Müslümanlar Kur'an'ı okuyor gözlerinden yaş çıkmıyor. Ehlül kitap duyduğu zaman peygamber ve vesselamdan ayetleri saklanaraktan gözlerinden yaş çıkarmış. Niçin? Çünkü hakkı anladılar.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 Yıldızlar gökyüzü için bir garantidir. Fe iza hebetin nucum ve ne zaman o yıldızlar kaybolursa gökyüzünden ate sema tuat. O zaman gökyüzüne, semaya yazılmış olan vaat edilmiş olay gerçekleşecektir. Ve ene li ashabi ve ben de ashabıma bir güvenceyim. Ben de ashabıma neyim?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 Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ayetinde buyuruyor ki: "Ve me li beşerin min qablikel huld. Senden önce hiçbir beşeri ebedi yaşatmadık. Senden önce hiç kimse ebedi yaşamadı. E fe imitte fehumul halidun? Şayet sen ölürsen bu insanlar ebedi kalacaklarını mı zannediyorlar?"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 Al Yüma, Akmeltül Ekom Din Ve Admamtül Eleykom Niyemti, Vraddiytül Ekom Islâm E Din. Yani bugün size nimetlerimi tamam, bugün sizin dininizi tamamladım üzerin üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı seçtim.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 o Rabbin'e geri dönüyor, ama insanları teselli etmek için başlıyor tek tek dolaşmaya. İnsanlar onun vefatından sonra aşırılığa gidip yanlış hatalar yapmaması için onlara öğütlerde bulunuyor, nasihatlar bulunuyor. Bir tane örnekten Müslimde geçen hadisi şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet ediliyor. Ve lezi nefsu Muhammedin biyedehi leyatyan na ala ahadikum yom <gülüyor>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 Bugünkü sohbetimizde, bu akşamki sohbetimizde sizlere anlatacağız. Vesalatu vesselam hacdan geri döndü dedik Zilhicce'nin 12. yılındadır. 10 10. yılında haccını yaptı ve Zilhicce ayı İslami kameri ayın son ayıdır. Ondan sonra yine ne başlar Muharrem ayı, birinci ay İslami birinci ay başlar ve deniliyor ki peygamber hacdan döndükten sonra